Arkası yarın. Klavigo ikinci bölüm. Yazan Göğte, radyoya uygulayan Behçet Necatigil, mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar Klavigo Metin Seresli, Domingo Erdoğan Kökçam, Bomarşe Muhib Arcıman St. George Tansu Konural. Flavigo, İspanya kralının arşiv memurudur. Madrid'de bir haftalık dergi çıkarmaktadır. Maria adında bir kızı sevmiş, ona evlenme vaadinde bulunmuş, sonra da sebebini söylemeden genç kızı terk etmiştir. Mari'nin ağabeyisi Bomarşe, bunu duyunca Paris'ten Madrid'e gelir. Durumu inceleyecek, gerekirse intikam alacaktır. Şimdi kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Sen bayları içeri al Domingo, ben şimdi geliyorum. Emredersiniz. Topşi, Paris'ten iki kişi beni görmeye gelmiş. Fransızlardan evvelce hoşlanırdım, şimdi çekiniyorum. Neden? Marie yüzünden herhalde. Fakat ben Mario'yı bıraktımsa kendimi düşünmek zorundayım, ondan mı bıraktım? Buyurunuz, Bay Clavio'yu görüşelim de biz bekleriz. Sen gidebilirsin. Baş üstüne. İşte böyle azizim senyor. Klavigo denen adamı nihayet bulduk. Şimdi içim rahat. Elimden kurtulamayacak. Fakat Bomarşi Allah vere bir aksilik çıkmasın. Benim için mi endişe ediyorsun? Gönlünü ferah tut. Mari'nin masum olduğunu anladım ya. Onu bedbaht bu adamın hakkından gelmekte Tanrı benden yardımını esirgemez. Bomarşi ihtiyatlı ol lütfen. İhtiyatlı olmak Bu benimle konuşacak adamın tutumuna bağlı Öcümü en korkunç şekilde alabilirim <gülüyor> Fakat için rahat etsin dostum Kendime hakim olacağım tabi Görüyorsun ne kadar sakinim Allah vere de hep böyle kalsın Allah'tan benim de dileğim o Çektiğim azap daha da çoğasa bile temkini elden bırakmak istemem Seni her zamankinden çok makul ve soğuk kanlı görmeliyim bu marşe Nerede olduğumuzu bir an bile unutmayacaksın değil mi? İspanya'dayız. Düşmanlarının gizli tuzakları karşısında bütün koruyucuların bütün servetin aciz kalır. Bunu sakın aklından çıkarma. Merak etme. Sen rolünü iyi yaptı. Hangimizden çekinmesi gerektiğini anlayamasın. Ben onun gönlüne önce korku tohumları ekmek istiyorum. Önce tadını çıkara çıkara korkutacağım onu. Bir ayak sesi geliyor galiba. Hı hı. Baylar, beklettim size özür dilerim. Uşan Fransız olduğunuzu söyledi. Sevdiğim bir milletin fertleriyle tanışmak benim için bir zevktir, bir şereftir. Milletimize bağışladığınız şerefe biz de layık olmak isterdik Bay Clavigo. Çok alçak gönüllüsünüz. Tanımadığınız kimseler tarafından ziyaret edilmeye pek alışkın değilsiniz herhalde. Çünkü hiç boş vaktiniz olmadığını öğrendim. Çalışmak, durmadan çalışmak, bütün vakitleri değerlendirmekten daha güzel şey var mıdır? Çok doğru. Aksi halde majeste kralınızın arşiv memurluğu yanında yazı yazmaya vakit bulamazdınız. Size İspanya'da olduğu kadar İspanya dışında da tanınan bir kimse olduğunuzu söylemek isterim. Derginiz her yerde okunuyor, seviliyor. Kral hizmetlerimden memnundur. Halk da değersiz yazılarıma büyük ilgi gösterir baylar. Bilginin sanatın yayılmasında himmetiniz var olsun. Çünkü milletleri birbirine ancak bu gibi çalışmalar bağlar. Çok doğru. Hükümetlerin bazen siyaset icabı gevşettiği, kestiği dostluk bağlarını kuvvetlendiren, pekiştiren bu gibi gayretlerdir. Çok doğru. <gülüyor> siyaset ve ilim, bu iki konunun da derinine inmiş olduğunuz belli. Sizi dinlemek sevinç veriyor bizlere. Çok teşekkür ederim. Böylece asıl konumuza gelmiş bulunuyoruz. Ziyaretimizin sebebini artık açıklayabilirim. Buyurun, bekliyorum. Biz iki Parisli size bir dernek adına geldik Ne derneği? Bilginler Sanatçılar Derneği Bay Klaviyo. Güzel Bu dernek Avrupa'nın bütün tanınmış şahsiyetleriyle mektuplaşmak arzusunda İyi bir dayanışma İspanya'da çok tanınmış bir derginin sahibi ve yazarı olarak bu derneğe girebilecek bir siz varsınız oh, Beni utandırıyorsunuz Rica ederim Lütfen derde mektuplaşma tekliflerini kabul ederseniz dernekteki dostlarımızı pek sevindirmiş olacaksınız Anlatabildim değil mi? Evet, evet. çok güzel bir teklif Biliyor musunuz? Siz benim gönlümdeki duygulara tercüman oldunuz. Uzun zamandır aklımdan geçirirdim. İspanya sınırlarının ötesine taşmak... ...her yerde tanınmak, yükselmek. Yükselmeyi seviyorsunuz Bay Clavigo. Ne bahasına olursa olsun. Fakat dürüst yollardan herhalde. Aa tabii, çalışarak, hak ederek. Evet, teklifiniz çok hoş. Dedim ya, gerçekleşmesini istediğim gizli niyetlerimden biri de buydu. <Gülüyor> Demek ki gizli sırlarınızı okuyoruz Bay Clavigo. Evet. Hayır, şey, yani tesadüf. Hem yazacağım mektupların değerli dostlarımıza bir şeyler öğreteceğini pek sanmıyorum. Değerinizi bu kadar küçültmeyin azizim. Ayoo, sandığınız kadar da alçak gönüllü değilimdir. İspanya'nın en ünlü kişilerinden biri olduğumu biliyorum. Bilgi ve sanat alanında başkalarına kapalı birçok kapılar bana çoktan açılmıştır. Ben bunu şüphesiz zekama, ısrarıma borçluyum. Siz şimdi bana üzerinde düşünmem gereken ufuklar açıyorsunuz. Ne gibi ufuklar? Size bunu bir benzetmeyle anlatayım daha iyi. Ben şimdiye kadar kendi mallarımı kendi pazarımda satan bir tüccardım. Siz şimdi benim uzak pazarlarda daha büyük işler görmemi istiyorsunuz. Bravo, bravo. Biz de bunu söylemek istiyorduk. Benzetmeniz konumuzu daha da aydınlattı. İsminizi Fransa'da tanıtmakla kalmayacak. Fransa'nın kültür zenginlikleriyle siz de burada yurdunuza yeni değerler katacaksınız. Evet. İki taraflı. Bu haber beni cidden sevindirdi. Yalnız bir nokta var ki benim için karanlık henüz. Hangi nokta? Arz edeyim. Sizler Paris'ten Madrid'e herhalde bir bu iş için gelmediniz. Bu uzun yolu herhalde sırf o dernekle benim aramda bir temas kurmak için göze almadınız. Bu iş bir mektupla da yapılabilirdi. Evet. Buna göre daha önemli bir sebep vardı da... ...bu arada bu işi de halletmeyi düşündünüz herhalde. Fakat aklıma gelen bu ihtimali bir tecessüs diye almayın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yo yo hayır. Sizin yerinizde ben olsaydım aynı şeyi düşünürdüm. Haklısınız. Bunu neden soruyorum biliyor musunuz? Sırf bana gösterdiğiniz yakınlığa küçük bir karşılıkta bulunabilmek için. Eğer saray çevrelerinde yapılacak bir işiniz varsa bütün nüfuzumu kullanarak size yardımcı olmak işinizi kolaylaştırmak isterim. Çok teşekkür ederim dostum. Bizi üzen bir başka derdimizi Sezer gibi olmanız zekanıza karşı bende yeni hayranlıklar uyandırdı. Şimdi anladım ki size bütün tasalarımızı çekinmeden söyleyebiliriz. Arkadaşımla gelişim ondan kuvvet almak içindir zaten. Anlatacağım meseleyi o da biliyor. Evet, Bay Clavigo. Dinlerseniz pek memnun oluruz. Fekala. Anlatın lütfen. Parisli bir tüccardan başlıyor hikaye. Tanınmış bir tüccar mıdır? Değil. Tanınmış bir şahsiyet olduğunuz için hep yüksek kişilerle ilgileniyorsunuz. Doğru. E, fakat bu tüccar halktan bir kimse. Ne şöhreti var, ne de öyle önemsenecek bir serveti. Sadece dürüst bir adam. Sayısı bir hayli kabarık çocuklarını ancak geçindirebilen bir tüccar. İspanya'da bazı kimselerle kendi imkanları içinde iş yapıyormuş. Kimlerle? İsimlerini bilmiyoruz. Ancak bu İspanyol iş adamlarından biri bir zengin... ...15 sene önce Paris'e gelmiş. Ona bir teklifte bulunmuş. Ne teklifi? Bu kadar zamandır ticaret ilişkilerimiz var. Maşallah çocuklarınızın sayısı da bir hayli. Kızlarınızdan ikisini Madrid'e götüreyim, orada yetiştireyim demiş. Madrid'li tüccar demiş. Evet, bekar, yaşlı tüccar. Hatta daha da ileri gitmiş. Ya... Ne gibi? Hayır hayır evlenme sözü etmemiş. Onlar benim kızlarım olsun demiş. Öldüğüm zaman onlara büyük bir ticarethane bırakırım demiş. Yurdumuzda iyiliksever tüccarlar çoktur. Onlardan biri herhalde. Nasıl da bildiniz. Parisli meslektaşı bu teklifi kabul etmiş tabi. Dürüst temiz bir teklif kabul etmiş. En büyük kızla küçüklerden birini vermiş Madrid'li dostuna. Sonra bir anlaşma yapmış. Ne anlaşması? Parisli tüccar Fransa'dan mal gönderecekmiş Madrid'e. Böylece Madrid'li dostluğu işlerini geliştirme imkanı sağlayacakmış ona. Güzel. Ah, ah fakat ne çare tam işler yoluna girerken Madrid'de tüccar ölmüş. Kızlar nerede? Madrid'de. Daha vasiyet nametini yazamadan öldüğü için de kızlar müşkül durumda kalmışlar. Büyük kız evlenmiş bu arada. Ha, ah, hayat işte. Hiç akıllarına gelir miydi? Fransa'dan kalk gel, evet, İspanya'da. Evet evet ne çare. Fakat kızlar kibar ve zeki. Halleri vakitleri yerinde değil ama... ...kibarlıkları, zekaları, çalışkanlıkları takdire... Zaten değer. bu sayede dostluklar kurmuşlar. Yavaş yavaş onlar da ticaret hayatına alışmışlar. Bu hikaye sizi de çok ilgilendirdi Bay Clavigo. Hı? Şey, evet dikkatle dinliyorum. Gerisi daha da meraklı. Derken Kanarya Adalarında doğmuş bir genç Madrid'e gelmiş. Bu aileyle dostluk kurmuş. Evlerine gelip gitmeye başlamış. İlginiz şaşkınlığa çevrildi Bay Klavigo... ...daldınız yok, Hayır, hayır, dinliyorum. Delikanlı, Hı. fakir ve isimsiz... ...yani hayatta henüz yolunu bulamamış... ...kendini gösterememiş birisi... ...fakat açık göz. Fransalı kızlar bu delikanlıya yardım etmişler... ...ona Fransızca öğretmişler. Dünyada neler oluyor değil mi Bay Klavigo? Evet, nereden nereye? Ben de aynı kanaatliyim. Kanarya Adaları, Paris, Madrid... Yükselmek delisi bu delikanlı... ...çabuk tarafından şöhrete ulaşmak için... ...bir dergi çıkarmayı tasarlamış. Fakat nasıl çıkarsın dergiyi? Parası yok. Anlıyorsunuz değil mi Bay Clavigo? Anlıyorum. Fransız kızlar ona yardım etmişler. Ama her bakımdan. Para, görgü... ...ve lisan. Delikanlı da işini biliyor tabii. İki tarafta aynı şeyi düşünüyor. Bu dergi tutar... ...şöhret sağlar insana. Çalıştıktan sonra? Evet. Çalıştıktan sonra Delikanlı kısa zamanda tanımak istiyor zaten Çalışmalarını hızlandırmış tabi Küçük kıza da evlenme teklif etmiş Duymadınız galiba Bay Klavigo Küçük kıza evlenme teklif etmiş dedim Evet Evlenme teklif etmiş Etmiş etmiş ama kızın ablası Önce demiş sarayda bir iş sağlayın kendinize Bir mevki sahibi olun önce Ondan sonra düşünelim bunu Kızın ablası böyle demiş Çünkü küçük kızı başkaları da istiyormuş Koltuğunuz rahat değil galiba Bay Klavigo boyna kıpırdanıyorsunuz. Bizim Fransa'da koltuklar biraz genişçedir. İnsan saatlerce otursa daha da oturası gelir. Rica ederim. Yo, yo, hayır hayır. Sizin koltuğunuz da mükemmel. Bakın ben ne kadar rahatım. <gülüyor> Neyse konumuza dönelim. Genç kızın aklını çermiş delikanlı. Kızı kendine bağlamış. Kızcağız ilk aşkını mı yaşıyordu nedir? Öylesine inandırmış ki dergiciye. ...kısmetlerini teperek oğlanın bir iş güç... ...bir mevki sahibi olmasını beklemeye başlamış. Dergi çıkarmakla yürümez ki bu iş. Herkes dergi çıkarabilir. Bir mevki sahibi olmak gerek. Tanınmak, yükselmek... ...sizce de öyle değil mi Bay Clavigo? Bizim gibi düşünüyorsunuz anlaşılan. Kız beklemeye başlamış. Neyi bekliyor? Dinlemiyorsunuz sanmıştım. Konunun içindeymişsiniz. Sevindim. Kız delikanlı verdiği sözü ne zaman tutacak diye bekliyor. Bazı bekleyişler ateşten daha yakıcıdır Bay Clavigo. O gibi hallerde insana ancak aşk yardım eder. Kız delikanlıyı seviyor demiştim. Bekleyişin azaplarına da bu aşkla kaplanıyor. Her neyse. Hazırlıklarını tamamlamış... ...derginin ilk sayısı da çıkmış bu arada. Sizi tebrik ederim. Beni mi? Neden? Dergi çok beğenilmiş. Kral bile beğenmiş dergiyi. Herkesin önünde delikanlıyı tebrik etmiş... Ve ikbal yani yükselme kapıları açılmış. Sarayda boşalacak önemli bir iş alınacağı müjdelenmiş delikanlıya. Evet. Delikanlı kızı büsbütün benimsemiş görünür. Kızla evlenmek isteyen öbür talipler bu durumda uzaklaşırlar tabii. Fakat ne olur sonunda? Tahmin edin Bay Clavigo. Tahmin? Tahmin etmek. Ben söyleyeyim. Delikanlı evlenme işini safsaklamaya başlar. Hele sarayda bir mevki sahibi olayım diyerek... ...bugün yarın hep ileriye bırakır bu işi. Ve bekler kız hep bekler Bay Klavigo bekler Anlıyorsunuz değil mi durumu Bu bekleyiş altı sene sürer O altı sene içinde delikanlı Kızdan gördüğü sevgi ve yardım sayesinde Semirir Kuvvetlenir tavlanır adeta Fakat e Rica ederim Rica ederim sözümü kesmeyin Olayları sergilemem henüz bitmedi Bu altı sene içinde delikanlının Yaptığı nedir biliyor musunuz ...bağlanmalar, kur yapmalar... ...sedakat yeminleri... ...pek yakın saadet hayalleri... ...evet sonunda emeline kavuşur delikanlı... ...sarayda bir mevki sahip olur... ...fakat... ...saraya kapılanınca da... ...bütün vaatlerini... ...vefa, sadakat yeminlerini unutur... Sırla kadem basar görünmez oh. ...hikaye sizi de üzdü değil mi... ...üzücü bir olay haklısınız... ...bu iş gizli kalsaydı... ...genç kız o kadar kahırlanmayacaktı... ...ama herkesler biliyordu... Kızcağız kendi parasıyla ayrı bir ev bile tutmuş... ...müstakbel yuvasını da iyiyip döşemişti. Bütün şehir bu olaydan bahsediyordu. Aileyi tanıyanlar önce şaşkına dönmüşler... ...sonra fena halde kızmışlardı. Yüzüstü bırakılan kızın intikamını almak istiyorlardı. Yüzüstü bırakılma. Evet intikam Bay Klavigo. İki kız nüfuzlu kimselerin aracılığından medet umdular. Ama ne yazık ki... ...entrika çevirmekte ustalaşmıştı delikanlı. Bu yüzden bütün çabalar boşa gitti... ...adam kızcağızın çırpınışlarını... ...sağa sola başvurmalarını duyunca ne demiş biliyor musunuz? Size soruyorum Bay Klavigo. Siz söyleyin. Demiş ki fazla ileri gitmesinler... ...hiçbir şey yapamazlar bana demiş. Hiçbir şey yapamazlar. Acaba... ...iyi düşünün de konuşun Bay Klavigo. Düşünüyorum. Evet iyi düşünün. Küstah herif böyle demiş... Bura Fransa değil demiş. Burası İspanya. İşi fazla uzatırlarsa onlar zararlı çıkarlar demiş. Kızcağız bu haberi duyunca sinir krizleri geçirmiş. Hiç bilmiyordum. Tahmin etmeniz zor değil. Kızın ablası dayanamamış. Bu acı hakareti Fransa'ya, Paris'teki abilerine yazmış. Demek abisi varmış. Bu dünyada onları koruyacak bir kimse çıkmaz mı sanmıştınız? Fransa'daki abi durumu öğrenince beyninden vurulmuşa dönmüş. Madrid'e buraya koşmuş. Yani şimdi... Siz evet ikimizden biri ama hangimiz? Kardeşinin uğradığı hakaretle yüreği parça parça Madrid'e koşup gelen o ağabey benim Bay Clavigo. Ama beni dinleyin. Zannetmem ki ben... ben bir hainden hesap sormaya geldim. Bu hainde siz. Müsaade buyurun. Ben hiç bile. Bir, bir sözümü kesmeyin. Şimdi sizden öğrenmek istediğim şu. Fransa'dan bu iş için gelen şu arkadaşımın önünde lütfen söyleyin... ...kız kardeşim Marie'nin bir hopbalığını, bir vefasızlığını, bir suçunu gördünüz mü? Marie'nin edep ve terbiye dışı yakışık almaz davranışları oldu mu? Bu hakarete hak edecek bir iffetsizlikte bulunmuyor. Hayır, hayır. Kardeşiniz Matmazel Marie'nin fazileklerine dil uzatamam. Yani faziletli terbiyeli temiz bir kız olduğuna eminsiniz öyle mi? Bütün kalbimle. O halde siz rezil bir adamsınız. Kızcağıza bu şekilde davranmanız... ...onu elaleme rezil etmeniz... ...sizin ancak bir hain olabileceğinizi gösteriyor değil mi? O birçok zengin ve soylu delikanların ...evleme tekliflerini reddedip... ...yalnız size bağlanmış... ...sizi sevmiş. Fakat uzaktan hüküm veriyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Neyi bilmiyoruz? Hadi söyleyin de öğrenelim bay... Bir takım durumlar, beni ayartanlar... Bu kadar mı iradesizsiniz, bu kadar mı zayıf ruhlusunuz? Paris'ten buralara kadar benimle gelen aziz dostum Saint-Georges... ...kardeşimin masum olduğunu işte siz de işittiniz. Şimdi hemen Fransa'ya dönüp haberi babama iletin. Adamcağız içini kemiren azaktan bir an önce kurtulsun. Bay Lavigoyla ile ben şimdi yalnız konuşmak istiyorum. Güle güle dostum... Siz gitmeyin Bay Flavigo... ...sizinle konuşacaklarım daha bitmedi. Güzel koltuğunuza oturun lütfen. Şimdi biraz daha rahat oturabilirsiniz. Buyurun. Alay etmeye rica ederim. Yok canım... ...alayın sırası mı şimdi? Evet meseleye gelelim. Kardeşim Mari ile evlenmişsiniz evlenmemişsiniz önemli değil bu. Benim Madrid'e gelişim kardeşime illa bir koca bulmak için değil herhalde. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Hiç değilse bunu anlamanıza sevindim Siz masum bir kızın şerefiyle oynadınız Onu bu yabancı memlekette aciz, himayesiz zannettiniz. Hayır, hayır, hayır Heyecanlanmayın Bay Klavigo Bakın ben ne kadar sakinim Ama şurası muhakkak ki çok haince davranıyor Hayır, hayır Sakin olun dostum, sakin olun Evet, bu davranışınızda haklı olduğunuz taraflar vardır belki Fakat hainliğiniz de apaçık ortada Şimdi yapılacak iş nedir biliyor musunuz? Bakın anlatayım. Siz şimdi bir kağıt kalem alacaksınız. Dediklerimi harfe harfine yazıp imzalayacaksınız. Fakat... Hem de kapıları kapamadan yazacaksınız. Neler yazdığınızı uşaklarınız duyacaklar. Fakat bu, bu bir şantaj. Kelimeleri geldi yersiz harcamayın lütfen. Şantaj bunun neresinde? Ben size gerçek düşük tek kelime yazdırmam merak etmeyin. Ben sizden sadece bir açıklama rica edeceğim. Anlıyorum. Güzel. Bana zorluk çıkarmayışınız çok iyi. Bir itirafname olacak bu. Kız kardeşimi aldattığınızda... ...onun en ufak bir suçu... ...bir iffetsizliği olmadığına dair bir itirafname. Sonra imzalayacağınız bu itirafnameyi... ...ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hı, tahmin etmek güç değil. <gülüyor> Zeki adamsınız. Ama gene de ben anlatayım. Klaviko isimli sürekli oyunumuzun ikinci bölümü burada sona erdi. Yazan Göte, radyoya uygulayan Behçet Necatigil, mikrofona koyan Kemal Bekir. Müzik Oynayanlar: Klavigo Metin Seresli, Domingo Erdoğan Kökçam, Bomarche Muhip Arcıman, Saint George Tansu Konuralp. Müzik Sevgili dinleyiciler, oyunumuzun arkası yarın gene bu saatte. Hoşçakalın.